Gördüğünüz gibi başlığı işte görmüşsünüzdür muhakkak. Boks'un hani, devleti değil, birey ve temsil değil de bir alt başlık koymuştuk bu yılda. Ee, yani birey ve temsil aslında Boks'un devletini konuşabilmemiz için en gerekli iki kavram gibi duruyor. Yani bu kavramlar üzerine Boks ne demiş, ne düşünmüş bunlar, üzerine düşünmeye çalışırsak hani onun devlet teorisinin de aslında hücrelerini diğerlerden Dahil olma şansımız olabiliyor. Yani belki karın önemi biraz buradan geliyor açıkçası hobs'ta. Ee, belki öncelikle şeyi söylemekle başlamak lazım. Ee, yani hobs'un kendinden önceki felsefi geleneği ve belki kendinden sonra artık geçecek olan felsefi geleneği ve olan farkı nedir? Yani bunun içinde hobs'u nasıl konumlandırabiliriz? izleri içinde, felsefe tarihi içinde. Orada da Hobbes'un getirdiği büyük bir yenilik var. Yani kudret dediğimiz kavram. Ki birey ve temsil kavramlarında aslında hep bir kudret kavramı üzerinden konuşacağız. O yüzden birey ve geçmeden önce bu kavram üzerine yoğunlaşmak gerekiyor belki. Kudret kavramı nasıl bir fark yaratıyor? Öncelikle şeyi hatırlamak lazım belki. Yani daha önce felsefi düşünüş sürekli olarak hep bir özlerin düşüncesi üzerinden giderken Hobbes'a birlikte demeyelim ama modern felsefeyle birlikte belki Hobson'da daha sonra özne üzerinden düşünmeye başlayacak. Yani böyle bir modernizm <gülüyor> elde etmek için böyle bir kavramsal geçiş tanımlayabiliriz. Yani öz üzerinden düşünmekle özne üzerinden düşünmek gibi. ya yani öz üzerine düşünmekten neyi kastediyor? Yani Platon'un işte ideaları, Ariston'un formu ya da işte Orta Çağ düşüncesindeki tanrı bunların hepsi aslında özün belki de hani farklı biçimler almış şekilleri felsefe tarihi içerisinde ve burada her zaman için öz varoluşla ya da bu dünya, öteki dünya bu dünyayla öz görünüşle sürekli böyle bir karşılık ilişkisi içinde kurulmuş durumda ve öz burada bu dünyaya, görünüşlere nazaran her zaman için önceliği olan, değişmez olan ve evrensel olan ve aslına bakılırsa da bu dünyaya aşkın olan bir konumdayken öz neyle birlikte bu dünyaya anlam verenin ee, yine bu dünya olduğu gibi bir düşünce ortaya çıkıyor ve bunun ilk hali belki özne felsefesine bile dönüşmeden önce Hobbes'ta işte kudret kavramıyla ortaya çıkıyor. Kudret kavramı da öyle bir şey ki e, her şeyin aslında bu dünyada olup bittiğini alıştırmasıyla beraber çünkü kudret dediğimiz şey maddi ve canlı ve değişen hareket eden bir şey yani en başından itibaren e, varoluşun özün varoluş içinde açığa çıktığı bir kavram aslında. Kudret kavramını böyle tanımlayabiliriz. Özü varoluş içinde gösteren, yani hareket halinde değişkenliği içinde gösteren bir kavram. Yani kudret de bu anlamda bir öz ama geçmişteki öz tanımlarından epey farklı bu açıdan. Daha sonra bu kudret kavramının aslında Belki de işte Kant felsebesini hatırlarsak, özne biçimi altında transzandantal ve ego olarak tanımlandığını göreceğiz. Yani bu dünyanın koşulu, evet yine bu dünyadaki bir koşul ama bu koşulun niteliği üzerine işte çeşitli farklılaşmalar olacak. İşte obsesif, kudret ve Kant'taki özne bu anlamda karşılaştırılabilir. Ee, örneğin Kant'ı hatırlarsak, Kant sürekli hani bu dünyayı bizim için anlamlı kılan bir takım hani evrensel zorunluluğu ve a priori dolayısıyla koşulların varlığından bahsediyordu. Ve bu koşulların ait olduğu alanı da aslında transatlanta öznenin alanı olarak tanımlıyordu. Çok ilginç bir biçimde, Hobbes kantı önceleyen bir biçimde bu alanı politik olarak tanımlıyor. Yani Hobbes'un kudret kavramının aslında e, hani e, ezber bozucu yanı tam da bu alanı politiklik üzerinden tanımlanması. Bu kudret kavramının nasıl bağlı olarak politiklik politiklikte işte böyle Kant'ın öznesi gibi her şeyleriyle ama kendisi belirlenmeyen bir transandantal alan ortaya çıkacak ve bu transandantal alanın kurucu öyeleri de işte birey ve temsil olacak aslında. Şimdi biraz şeyden gidelim, ee, yani Hobbes'un kudretten ne anladığı üzerinden gidelim. Ee, Hobbes işte bireyden yola çıktığı için asıl olarak kudret kavramında aslında... Ee, doğrudan söyleyelim. En son söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim. Kudret kavramını bireyin mülkiyeti gibi düşünüyor. Yani şöyle bir şey, başlangıç noktası birey olduğu için kudret de şu şekilde tanımlanıyor. Bir insanın kudreti. Burada insanı birey olarak anlamakta çok zorlanmıyoruz. Evet, o çoğu yerde birey demiyor ama insan kavramını gerçekten de bugün bildiğimiz anlamda bireye oldukça yakın bir şekilde tarif ediyor ki aslında ya yani sohbetimiz boyunca da bir şekilde hep bunun böyle olduğunu delalet olan şeyleri konuşacağız. Şöyle tanımlıyor yine geri dönersek kudret tanımı. Bir insanın kudreti genel olarak ele alınırsa iyi gibi görünen, gelecekteki bir şeyi elde etmeye yarayan şu anki araçlardır diye tanımlıyor. Ve kudretin burada aslında bir araç yani elde edilebilecek ya da kaybedilebilecek yani üzerinde hakim olunabilecek ya da olunamayacak bir araç olarak tanımlandığını görüyoruz. Burada işte bunun nasıl bir mülkiyet kavramı olduğunu, yani kudreti nasıl bir mülk, mülk edinebilecek bir şey olarak düşünüldüğünü belki daha anlaşılır kılmak için Spinoza'daki kudret kavramının olduğunu hatırlayabiliriz mesela. Spinoza'da kudret her zaman için bir duygulama ve duygulandırabilme gücü, yani bir eyleme geçebilme ve bir eyleme geçirebilme gücüdür. Ve hiçbir zaman bir mülk biçiminde bireyin olabilir, öznenin olabilir, devletin olabilir. Bunlara ait bir mülk biçiminde dondurulmaz. O sürekli artık azalabilen bir kudret derecesi olarak tanımlanıyor. Buradaki derece de bu gerçekten önemli. Evet bir niceliktir ama artık bir azalabilen bir niceliktir. Halbuki Hobbes'ta sürekli olarak ele geçirilebilecek, biraz önce dediğiniz gibi, ya da dolayısıyla da kaybedilebilecek bir şey olarak düşünülüyor. Yani buradaki kudretin araçla özdeş olarak tanımlanmasının... Ee, en canlı bir tanesi bu. Peki bunun birey kavramıyla ilişkisine? İşte Hobbes bireyi aynı mülkiyetiyle aynı, aynı, tanımlanan bir insan olarak düşünüyor. Yani kudretleriyle tanımlanan bir insan. Bu tabii ki yine önceki felsefeden büyük bir kopuş. Artık bir insanın özüyle, yani olması gerektiği haliyle tanımlamıyoruz da olduğu haliyle tanımlıyoruz. ve Hobbes'e göre insanın olduğu hal aslında işte çeşitli kudretlere yani varlığını sürdürebilmek için ki bu HOPS'a doğal hak olarak tanımlanacak. Bu hakkını gerçekleştirebilmek için sahip olduğu e, araçların belki de bir toplamı bir bileşimi olacak. Ve bireyin varlığını sürdürebilmesi için önemli olan şey bu araçlar üzerindeki mülkiyetin tesis edebilmesi olacak. Ve e, HOPS'ta işte o meşhur ilk savaş durumu ya da herkesin herkese savaş espresinin dayandığı yerde burası olacak. Her birey bunu yapmaya çalışacağı için varlığını sürdürebilmek için işte belirli şeyler ve araçlar üzerindeki mülkiyetini sağlamak için uğraşacağı için buradaki herkesin herkesin savaşı da kaçınılmaz bir durum olacak ki <gülüyor> popsaki bireyin görünümü ya da daha doğrusu insanın görünümü böyle bir birey tanımada dayanıyor olacak. Burada diyecek ki bu araçlar yani işte kudret olarak nitelendirebileceğimiz ve mülk edinebileceğimiz bu araçlar doğal ya da araçsal olabilir. Yani doğal araçlardan neyi kastediyoruz? İşte bedenimizin ve zilimizin yetilir. Örneğin böyle doğal araçlar olarak düşünülebilir. araksal kudretler ise eğitim yoluyla, deneyim yoluyla ya da belki de sadece şansın yardımıyla edinebileceğimiz bizim dışımızdaki olan şeyler. Örneğin ne olabilir? İşte mal olabilir, mülk olabilir, şöhret olabilir, arkadaşlar bile HOPS açısından bu şekilde üzerinde mülki kurmak yoluyla kendi kudretimizi arttırabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Yani toplumsal ilişkiler de böyle olacak. Birbireyle kurduğumuz ilişki de böyle olacak. İşte tam da bu yüzden zaten HOPS'a şey hiç şaşırtıcı değil. Yani bireyin ya da daha doğrusu insanın sürekli olarak çıkar sahibi varlık olarak tanımlanmasının kökü. Aslında tam da birey ve kudret ilişkisinin hos bu şekilde kurulmuş olmasından kaynaklanacak. Ee... <gülüyor> bu şeyi biraz daha açalım. Yani birey ve kudretler olan ilişkisinin nasıl düşünüldüğünü... Ee... Burada Hobbs'un bizzat kendi cümlelerine başvurmamız da mümkün. Mesela şöyle diyecek, e, hizmetçileri olmak kudrettir, arkadaşları olmak da bir kudrettir. E, çünkü bunlar birleştirilmiş güçlerdir ve insanın işte kendi çıkarını gerçekleştirmesi için sahip olduğu kudreti arttırırlar. Yani arkadaş sahibi olmak aslında e, bizim kendi çıkarımızı gerçekleştirebildiğimiz için e, sahip olabileceğimiz kudretlerden birisi. E, ya da şöyle diyecek mesela, cömertlikle birleşmiş servet de kudrettir. E, çünkü bu bize hizmetçiler ve arkadaşlar sağlayabilir. Yani sahip olduğumuz zenginlik bize hizmetçiler ve arkadaşlar sağlayabilir. Bunun gösterdiği şey şu aslında, Hopslu kudretin tam da bir işte, mülk olarak e, tanımlanmasıyla ve onunla özdeş kılınmasından kaynaklı olarak e, sürekli olarak başka bir şeyle... E, Göreli olarak tanımlanmış olması ve sürekli olarak da bir üstünlük olarak. Yani işte atıyorum benim kendi kudretime dair değerlendirmen bir başkasının kudretine göre tam da işte bireyler olarak düşünüldüğümüz için başkasının kudretine göre az da çok olup olmadığı önemli olacak. Olsa. Dolayısıyla yani kudret her zaman için bir şekilde başka bir şey üzerinde hatta yeri geldiğinde başka bir insan üzerinde egemenlik kurmakla özdeş anlama gelecek. Yani sürekli bir üstünlük meselesi olduğu için kudrete sahip olup olmama meselesi ve bir başka şeyle görevi olarak tanımlandığı için kudret de e, kendini gerçekleştirmenin ya da bir evleme kudreti olmaktan daha çok bir bu anlamda bir içkinlik düzeninde tanımlanmaktan daha çok sürekli kendi dışındaki bir şey üzerindeki bir egemenlik olarak aslında tanımlanacak. Keybox'un bu şekilde tanımlamış olduğu birey onun devleti tanımlamasıyla da de çok birebir örtüşecek. devlet konuşmaya başladığımızda devletin de tam da böyle bir birey onun kudretli ilişkisinin tam da böyle olduğunu göreceğiz. İşin ilginç sadece işte bu sahip olacağımız kudreti ya da araçları şeyler olarak düşünmek durumunda değiliz. Yani arkadaşı bir şey olarak düşünmüş olduk tabii ki bu anlatımda ama... Sadece bu olmak zorunda değil. Ya da tam tersi bunun üzerine düştüğüm aslında. Bir arkadaş nasıl mülk haline getirilebilir? Ya da benim dışımdaki bir insan nasıl benim mülküm haline getirilebilir? Burada işte e, Hobbes'teki işte insanlar arası savaşın bir nedeni olarak da gösterdiği aslında şöhret kavramı önemli olacak. E, diyecek ki mesela kudretin şöhreti de kudrettir. Yani işte atıyorum ben de ya da ben fiziksel olarak güçlüyüm. İşte bu çeşitli kudretlerim var. Ve bu kudretlerin biliniyor olmam ve insanların benim bu kudretlerimi görüyor ve tanıyor olmasının kendisi de olsa bir kudret olacak. Bu da tam da aslında diğer insanların işte benim için nasıl bir şey ve mülk haline gelebileceği ya da benim diğer insanların üzerinde nasıl aslında egemenlik kurabileceğim, onların kudretlerini nasıl kendi kudretim olarak örgütleyebileceğimin kilit bir kavramı Kudretin şöyle kudrettir de kudrettir yanındaki ee, yanımdaki korunmaya ihtiyacı olan insanların bağlılığını sağlar bana. Yani şöhretin yaptığı şey de bu. İşte diğer insanların benim kudretim karşısında boyun eğip, itaat edip kendi kudretlerini benim çıkarım için kullanabilmeme olanak vermeleri haline gelecek. Yani bu öyle bir boyut ki e, Hobbes'te mesela bir insanı onurlandırmak, yani bir yeteneğinden dolayı ona saygı duymak ve bu saygıyı bir şekilde göstermenin bir yolunu, bir ifadesini bulmak, aslında ona itaat etmekle aynı anlama gelecek. Diyecek ki bir insanı onurlandırmak ona itaat etmektir. Yani benim gücümü aslında onun gücünün e, gücüne biat ettirmektir. E, onurun bile anlamı e, öyle bir yere indirgenmiş olacak Hobbes'ta. E, burada söylediği çok önemli bir şey var. Yani şöhret kavramına çok yakın bir şekilde ve bu biraz aslında Hobbes'un e, bugün içinde yaşadığımız politik ekonomiyle dolayısıyla kapitalizmin kurmuş olduğu toplumsal ilişkilerle olan bağını da kuran bir şey bu şöfret kavramını bir de aynı şekilde değer kavramı üzerinden açacak Hobbes ve diyecek ki bir insanın diğeri bütün diğer şeylerde olduğu gibi onun fiyatı yani onun kudretinin kullanılması için verilmesi gereken şeydir. Ve bu nedenle mutlak olmayıp başkalarının ihtiyacına ve yargısına göre değişebilir. Yani bu tanımın bize sunduğu manzara şu. Yani insanlar arası toplumsal ilişkinin yani bu bir onurlandırma ilişkisi olabilir. Bu bir sevme duygusu biçiminde ya da bir saygı gösterme duygusu biçiminde ortaya çıkabilir. Bunların hepsi aslında bireyler arasında bir kudret mübadelesi Hobbes için. Yaptığı şey şu, yani yaptığı tarif ettiği şey bu. Ve bu mübadeleyi belirleyen, çünkü bu mübadelenin yapılabilmesi için aslında şeylerin ortak bir değere sahip olması lazım. Ve bu değeri belirleyen şeyin de langı kudretlerin birbirlerinin üstün olup olmadığı ilişkisi olacaktır. Yani Odysseus'un aslında bu tanımından yola çıkarak göreceğiniz şey bu. Yani bir insanın kudreti onun değerini ve fiyatını belirleyen bir şey olacak ve ben diğer insanlar üzerinde ne kadar egemenlik kurabilirsem, onların kudretini ne kadar kendi kudretim olarak gerçekleştirebilirsem, bu anlamda onların kudretini ne kadar satın alabilirsem, onlar da kudretlerini bana satmaya ne kadar aslında razı olabilirlerse ...benim kudretim o kadar artabilir e, Hobbes'ta. Dolayısıyla aslında Hobbes'un e, e, toplum öncesi ya da devlet öncesi olarak tanımladığı ...herkesin herkese savaşını sürmekte olduğu o doğa, doğa durumunda... ...herkesin birey olduğu o doğa toplumunda... E, ...insanların birbirleriyle olan ilişkisi bir piyasa ve bir mübadele ilişkisi olarak tanımlanıyor. Aslında buradan çıkaracağımız en önemli sonuç... Bu ve Pottsa göre bunun bir sonu yok. Yani bizi savaş durumuna sokan şey de tam da bu olacak. Yani şöyle düşünebiliriz. Yani ben çıkarlarımın farkındayımdır, belirlemişimdir. ve o çıkarları gerçekleştirebilmem için şu şu, şu araçlara sahip olmam, şu kadar güce sahip olmam yeterlidir deyip o kudret savaşından çıkabilirim ve artık o mübadele ilişkisine ve o savaşa aslında girmeyebilirim ama o sizce ki böyle bir şey olamaz. Çünkü aslında e, elde ettiğimiz her kudret e, başka bir şeyin elde edilmesi için gerekli olan bir araçtır. İnsanın aslında, e, ar insan şunu düşünmez yani bir kere beni işte arzumu gerçekleştireyim, bir kere çıkarımı gerçekleştireyim ve ondan sonra da bir daha bunun benim için önemi kalmaz diye düşünmez. Tam tersi gelecekte de o arzusunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinin güvence dolup olmadığını ee, sürekli olarak sorar kendini ve tam da bu güvenceyi yaratmaya çalışır. İşte mülkiyet ilişkisinin de aslında ortaya çıkacağı şey bu olacak. Yani insanların e, kudretlerini bir araç olarak görmesi ve kudret sahip olmayı da sürekli bir mütleştirme olarak düşünmesinin dayandığı yerde tam da burası olacak. Yani ben evet şu an için bu kudrete sahip ama acaba gelecekte de bu kudret benim olacak mı? Ve ben bu gerçekleştirmem için gerekli olan bu araca... ...sürekli olarak sahip olabilecek miyim, olamayacak mıyım? Bunun bir güvencesi olacak mı, olmayacak mı ee, diye soracaktır kendini. İşte mülkleştirme arzusu da, yani 30 kudret arzusunun bir anlamıyla da... ...mülkleştirme arzusuna dayanmasının e, nedeni de ya da dayandığı yerde ya da varsayımı demek daha doğru olur. Belki de burası olacak. Herkesin herkese savaşını örgütleyen e, dinamik de bu. Çünkü herkesin herkese savaşın anlamı şu. Yani doğa durumunda, devlet öncesi durumunda hoksunun ön varsayımı şu olduğu için herkes doğal olarak eşit. Yani herkes e, bu şey benimdir deme hakkına sahip. Yani benim çıkarım şu, ben şunu yapmak istiyorum ve onu yapmamı mümkün kılacak olan araç da bu. Ve ben bunu istiyorum dediği anda bunu diyebilecek olan başka insanların da aynı kendisi gibi olacağının farkında ve gerçekten de hiçbir yasanın yani kimin... E, Herhangi bir şeyin neyin olduğunu, hatta iyi ve kötüünün ne olduğunu, e, ne olduğunu belirleyen hiçbir şeyin olmadığı o doğa durumunda, yani herkesin e, bunun üzerinde hak talep etme hakkı olacak ve işte bizim yürürlüğümüz ve savaşmaya sokan şey de bu olacak. Yani bu onun üzerinde hak talep edebilmenin eşitliği. Halk satıcısından bu doğal bir eşitlik. O da şuradan geliyor, yani mesele şey değil gerçekten de ben bir başkasından daha zeki olabilirim, daha kurnoz olabilirim ya da fiziksel olarak daha güçlü olabilirim ve bu savaşta mutlak olarak her zaman kendimin kazanacağını düşünerek bir güven duyabilirim kendime ya da koşullara ama hobs bunun bile doğru olmadığını çünkü en zayıf insanın bile, en kudretli görünen bir insanın öldürebileceğini ve son tadilde eğer durum buysa aslında hiç kimsenin e, kendi varlığını gerçekleştirebilmek için, güvende olduğunu hissetmek için e, yeterince güçlü bir nedeni olamayacağını söyleyecek. Yani o devlet öncesi doğa durumundaki savaş halinin dayandığı asıl varsayın hobsa bu olacak. Herkesin herkes, her şey üzerinde hakkı olduğu bu doğal eşitlikten dolayı biz aslında birbirimizle savaşıyoruz. Ee, ama diyecek ki yani herkesin her şey üzerinde hakkı olduğu ve dolayısıyla mülkiyetin olmadığı, neyin kimin olduğunun belli olmadığı, iyi olanın kötü olanın ne olduğunu belirlenmediği böyle bir durum aslında şuna denk gelir. Hiçbir yani hiç hiç kimse'nin hiçbir şey üzerinde hakkı olmaması anlamına gelir. Çünkü hiç kimse'nin ee, kendi hakkını gerçekleştirebileceği, doğal hakkını kullanabileceğini, yani varlığını sürdürebilmek için gerekli araçla ulaşabilmesini sağlayacak bir güven koşulu olduğundan emin olabilmesinin hiçbir koşulu olmayacaktır bu durumda. Ve insanlar doğal akıl gereği, yani gayet rasyonel bir hesapla diyecekler ki biz aramızda bir barışı sağlarsak eğer e, bu barış ortamında işte varlığımızı sürdürebilmemizin güvencesinde sağlayabiliriz. İşte hobsa e, devletin e, ortaya çıktığı anda tam da e, burası olacak. Ve insanlar diyecekler ki madem hepimiz doğal olarak eşitiz, bireyler olarak e, kudru, yani öldürme gücü olarak hatta birbirimizle eşitiz, e, bizi birbirimizin çıkarının gerçekleştirilmesinin önünde bir engel olmaktan çıkartacak olan tek koşul ancak şu olabilir. Eğer herkes ...birbirine şunu vaat ederse... E, ...senin doğal hakkının gerçekleştirmesinin önünde... ...ben artık bir engel değilim. E, çünkü ben bu hakkımı... E, ...ikimizin de dışındaki bir üçüncüye... ...devrediyorum derse... ...eğer herkes birbiriyle... E, ...bu böyle bir sözleşmeye gilerse... ...böyle bir anlaşmaya gilerse... ...bu herkesin ihtiyaç duyduğu... ...herkesin içinde iyi olacak olan... E, ...toplumsal barış durumunun ...sağlanabilir. E, ki... Topçun tarif ettiği doğal durumda tam da işte şey, toplum durumda tam da bu böyle bir sözleşmenin e, üzerine inşa edilebilecek e... <gülüyor> ve bu üçüncü e, aslında herkesin doğal hakkını e, devlet oluşturmuş olacağı bu üçüncü tam da devlet olacak e, ama burada şöyle e, ve hatırlatma yapmak lazım. Burada aslında yeni bir hakkın yaratılması söz konusu değil. Yani e, devlet aslında yeni bir hakkın test edilmesiyle ortaya çıkmış olan bir üçüncü kişilik değil olsa tam tersi e, bireylerin yine doğal hakkı üzerinden düşünüyor. Işte ve bu doğal hakkı sahip olan tek bir kişinin ortada kalacağı bir koşul tasarlanmış oluyor bu şekilde. Yani devlet aslında doğal durumunda bütün bireylerin sahip olmuş olduğu doğal hakkı tek başına elinde bulunduran yegane güç, yani böyle bir yegane gücün oluşturulması durumunda ve bu, bu gücün tanınması durumunda artık herkesin korkacağı tek bir şey olacak, o da devlet ve de e, dolayısıyla politik alanın e, kendisi olacak. Bu üçüncü böyle bir politik kişilik olacak, doğal hak sahip, tek kişi. Çünkü olsun tabii ki buradaki başka bir varsayımı da şu, yani bireyleri sürekli harekete geçiren gücün, yani en büyük güçlerden birinin ve bir de onların eylemleri üzerinde eyleyebilmenin temel koşulunun korku olduğunu düşündüğü için insanlar bu sözleşmeyi yaptıkları andan itibaren bu sözleşmenin devam edebilmesinin koşulunun da ancak devlet gibi bir zorun, yani işte öldürme gücünü aslında tekerleştirmiş olan bir gücün, varlığı olabilir. Yani böyle bir korkuyu insanlara ancak böyle bir devlet verebilir. Öldürme tekelini dolayısıyla da aslında doğal hakkı tekerleştirmiş olan böyle bir güç diyecek. Burada tabii önemli olan işler şu. Yani insanların sözleşmeyle yaptıkları şey ne aslında ve temsil kavramı nerede ortaya çıkıyor? Burada yaptığımız şey aslında kendi egemenlik hakkımızı ya da işte varlığımızı sürdürebilmemiz için ee, elimizde bulunan bütün araçları kullanabilme ve eyleme geçebilme hakkımızı devrediyor olmamız. Yani temsil ilişkisini oluşturan şey hobsa tam da bu. Yani öyle bir şey olacak ki işte e, eskiden bir sürü kişilik ve bir sürü birey varken ve herkes kendi eyleminin ve sözünün sahibi bireyler olarak düşünülmüşken devletin yaratıldığı andan itibaren eylemine ve sözüne sahip olan tek kişi aslında bu temsil gücüne sahip olan diğer insanların bütün iradelerini temsil etme gücüne sahip olan devlet olacak. Dolayısıyla e, devletin buradaki temsil gücü nereden gelecek? Tek tek bütün iradelerin aslında temsil üstlenmiş olan tek bir irade. Yani burada temsil işleminin yaptığı şey çok olan iradeleri, çok olan istençleri aslında bire indirgemek. Yani burada işte karşımıza çıkan şey ee, belki de şu, devlet kavramının dolayısıyla aslında Hobs'u en azından, bunun daha sonra ne şekil alacağını atölyede ilerlediğimiz zaman ve diğer politik düşünürleri konuştuğumuz zaman belki daha da anlaşılır bir şekilde görmüş olacağız. Ee, devletin aslında büyümlendiği noktada devletin yaratılma anının yani o temsil anının yaptığı şey tam da çok olan şeyin bireyindirgemi. Ki bu aslında hiç de üst olduğumuz bir şey değil. Yani Hobbes biz biraz önce ee, en başta felsefe tarihi içinde kendinden önceki metafizikten bir kutuş gerçekleştirdiğini söylemiştik. Ama tam da bu anlamda o geleneği sürdürüyor. O geleneği çünkü şöyle bir yanı vardı hatırlayacak olursak. işte Yine söyleyelim Platon'un iddiaları, Aristotel'un formu. Aslında kabaca söyleyecek olursak e, bu kavramların yaptığı şey ya da arkasındaki ruh şöyle bir şeydi. Yani tekil olanı neyin içinde anlamlı kılabiliriz? Burada işte daha önce verilen yanı tekil olan ancak tümel içinde anlamlı kılınabileceğiydi. E, tükel olan, tekil olan üzerine ya da olan üzerine düşünmenin ya da onun hakikatinin ancak tümel içinde düşünülebildiği oranda mümkün olduğuydu. Varsayım buydu. Ki Hobbes'e da bu. Yani bu temel değişmiyor. Tek fark şu. Bu tümel eskiden işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz özlerken işte idealarken, tanrıyken atıyorum formken. Şimdi Hobbes'e bir anda devletin bizatihi kendisi olacak. Yani politikliğin kendisi olacak. Burada işte politikliğin sonuçta aldığı biçimde aslında her şey belirleyip kendisi belirlenmeyen e, ve hayatta ya da ne bileyim işte hayatın içindeki bütün özellikleri aslında aşkın e, ve bu anlamıyla da aşkınsal olan onların eylemlerinin üstünde eyleyebilen transandantal bir koşul ama bu transandantallığı ona veren Kant'tan farklı olarak, Kant'ta bu tamamen dinsel alan üzerinden tanımlanıyordu. Oysa tamamen bir kuvvet ilişkisi olacak. Ee, peki bu çerçeveden çıkartabileceğimiz çıkartabileceğimiz sonuçlar üzerine düşünecek olursak biraz da aslında. Yani Motsuki genel manzara bu aslında. Onun devleti Kuramının yapı taşlığı olarak bireyden ve temizsizden bahsettik. Burada şey sorabiliriz gerçekten de. Yani Olsun sürdüğü birey aslında gerçekten de böyle bir başlangıç noktası alınabilir mi? Evet alınabilir. Yani Olsun yaptığını yapmış, yaparsak, tıpkı onun yaptığı gibi bireyi aslında bir başlangıç noktası olarak alırsa kendinden yani, önce onu belirleyen hiçbir şey olmayan, e, mülkiyetiyle tanımlayan, onun özgünlüğünü ancak sahip oldukları tanımlayabildiğimiz bir insan varsayımından bu anlamda bireyden yola çıkarsak gerçekten de e, bu bireyler arasındaki savaşla kaçınılmaz olacağı için Hobbes'un tasarmış olduğu gibi bir devletten başka barışı sağlamanın ve bir toplumsal ilişkiyi inşa etmenin başka bir koşulu olmadığını düşünebiliriz. Ama acaba şöyle değil mi? Yani Hobbes'un tanınmış olduğu bireyin ta kendisi Belli bir toplumsal ilişkiyi ön varsaymıyor mu? Yani birey dediğimiz şey içinde aslında belli bir to toplumsal ilişkiye dair belli bir ön varsayım yok mu gerçekten? De belki de sorgulanacak olan en önemli boyutlardan biri bu. Yani bunu şöyle de düşünebiliriz. Yani birey gerçekten bir neden midir? Hani her şeyi belirlenen ama kendisi belirlenmeyen o anlamda. Yoksa aslında toplumsal ilişkilerin kur kuran, belli dinamiklerin belirlemiş olduğu bir Sonuç mudur ki Hobbes'un kudreti adeta bir meta olarak tanımlaması, ele geçirilebilecek ya da kaybedilebilecek bir mülk olarak tanımlaması tam da onun birey varsayımının altında yatan ve onu önceleyen bir toplum varsayımı olduğunu düşünebiliriz. Yani gerçekten de aslında Hobbes'un birey diyerek ve bir bireyler diyerek aslında onların arasındaki toplumsal ilişkiyi başına itibaren bir piyasa ilişkisi olarak tanımladığını görüyoruz yani. Eğer e, kudretler mübadeleye konu olabilecek olan, değişilebilir olan şeyler ise tam da bu değişimin gerçekleştirebileceği bir toplumsal ilişkinin var olduğu anlamına gelir ve birey bu toplumsal ilişkileri kuran olmaktan daha çok kurulduktan sonra elbette onun öznesi hale gelerek yeniden üretecektir ama aslında tam da bu ilişkilerin kurduğu bir sonuç mudur? diye e, sormak gerekiyor. Yani e, dolayısıyla buradan yola çıktığımızda Hobbes'ta toplumsal ilişkinin nasıl düşündüğünü düşündüğümüzde toplumsal ilişki e, bireylerin toplumsal ilişkisi olarak düşünülüyor. oranda de aynı olduğu gibi. Yani sürekli bir olumsuzlayıcı, e, kendini dışında olan her şeyi dışlayan bir öteleştiren. Ancak onun olumsuzlaması üzerinden kendisini olumlayabilen bir toplumsal ilişki üretimi olarak düşünmek zorunda. Yani bunun şimdi bir şeyi düşünmemek mümkün değil. Birey dediğimiz andadan doğrusu tüm bunları da aslında çağırmış ve ön kabul etmiş oluyoruz. Dolayısıyla eğer postu eleştireceksek ya da daha doğrusu toplumsal işlerin bu şekilde yapılanışını eleştireceksek, onun tam da birey kavramının ve bu birey kavramının bir arada bulunmasını ve birbirini öldürmeden aslında barış için değişebilmesini mümkün kılan temsil ilişkilerinin eleştirilmesinden başlamak gerekecek. Eee... Ölüyor Yani ben zaten aslında burada bırakmayı düşünüyorum. Eee...